بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده وأنا سعنه وأنا عوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاموا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ama بعد, fîn ahsen al-hadîsî kitab-û al Muhammed, sallallahu al Evet değerli arkadaşlar, İmam Nevevi rahimahullahın Riyâdus Salihin adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız Riyâdus Salihin adlı kitabımızın Yöneticiler yöneticilik bahsinde kalmıştık. Bunlarla ilgili hususlarda hadisleri okumuştuk. En son bab-ı vücubi ta'ati gulatil umur. Yöneticilere itaatin vacib olduğu, fi gayri ma'siye. Günah olmayan konularda, ma'siyet olmayan hususlarda itaat etmenin vücubiyeti, farzlılığı ve tahrimu ta'atihim fil ma'siye. Allah'a isyan olan, Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylerde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 وَلَاكِنْ لِيَأْخُذَ وَيَأْخُذْ بِيَدِهِ Ne yapsın? Nasihat etmek isteyen kimse. Onun elinden tutsun, bir kenara çekilsin. فَيَخْلُو bihi Baş başa kalsın. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا Diyor ki, Nebi Aleyhisselatu Vesselam, şayet Aleykümselam Nasihati kabul ederse bu yönetici Nasihatin yerini bulmuş olur. Nasihat yerini bulmuş olur. Yapmış olan emri bin mağruf yahut da nehyenli bu şekilde yerini bilmiş olur. Ve illa şayet yapmış olduğun nasihat, beyan etmiş olduğun hak kabul edilmez ise o yönetici tarafından. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kâne qad eddellezî aleyhi lehû.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 Kasas suresindeki 83. ayeti zikrederek bu konuya başlıyor. Diyor ki allah Teala tilke darul l-âhiratu nece'aluhâ lillezîne lâ yurîdûne uluven fil ardi ve lâ Bizler ahiret yurdunu kimler için tahsis ettik? Lillezîne lâ yurîdûne uluven fil ardi. Yarızında uluv, büyüklük, kibir, yükseklik,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 Kale kale li sallallahu aleyhi ve sellem Ya Abdurrahman ibn-i Semura Ey Abdurrahman ibn-i Semura La tes'elil imara Emirlik Talebinde bulunma Bunun ardına düşme, isteme Fe inneke in u'titaha En gayri mes'eletin u'inte Sana emirlik, sen istemeden gelinip verilirse getirildi sana bir görev tevdi edildi Dendi ki ya sen güvenilir bir adamsın Hesabı kitabı da iyi biliyorsun dürüst bir adamsın gel <gülüyor> şuranın maliye işlerini sen yönettendi bunda bir beysi yok e diyor ki Allahü Vesselatü Vesselan in ta an qaynimesele istemeden sana bu görev getirilip verilirse o inta bu konuda sana ne olur yardım olunur Allah tarafından sürekli destek olunursun sürekli yardım bulursun. Ve onu atita an mes'ale şayet ardına düşer de bunun peşinde koşarsan istersen bu yöneticiliği vekilte ilayha onunla baş başa bırakılırsın. Yani Allah'tan bir destek, Allahu Teala'dan bir yardım senin için yoktur. Şimdi gerçekten bakın adamın yönetimde bulunduğu süre zarfı içinde en zirvede olduğu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 Tiplerin. İşte Şöyle ayet-i bu sahabeye diyor ki: "Şayet sen istek isteğin üzerine bunun ardına düşerek, peşine düşerek bu görevi, bu koltuğu arzulayarak gidersen, buraya oturursan diye vekil ta ileha koltukla baş başa kalırsın. Sana yardım olunmaz. Fe iza ve halefte ala yeminin ve fara'eyte gayraha hayran minha" فَأْتِ اللَّذ۪ي هُوَ خَيْرُ وَكَفِّرْ عَنْ يَم۪ينِكِ diyor ki aleyhissalatu vesselam şayet diyor bir yemin bir konuda yemin edersen bir şey yapmak için ya da yapmamak için فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ve yemin ettiğin şeyin dışında kalan o konu o husus yapmak istemediğin ya da yapmak istediğin şeyin dışındaki o husus daha hayırlı ise ne yapıyor diyor fakat illedi huayır. <gülüyor> Hayır olarak gördüğün şeyi yap. Yemin etsen bile. Yapmamaya. Baktın ki ne? Hayırlı o iş. Diyor Şerif o hayırlı olanı yap. Peki yeminin ne olacak? Wakafir an yeminik ve yapmış olduğun yemini bozduğun için daha hayırlı bir şey gördün, daha hayırlı bir şey.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 Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kale, kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Bana dedi ki Ya Ebeder Bakın Aleyhisselatü Vesselam bunun sevdiği ashabından olan Ebu Zara diyor ki İnni erake za'ife Ben seni zayıf olarak görüyorum. Nedir buradaki zafiyet?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 Şayet gerçekten içinde koşmadan, onu arzulamadan sana getirilip veriliyorsa, bilki Allah sana yardım edecektir zaten. Allah'ın istediği şekilde hükmediyorsan. Ama o şekilde değilse, bakarsın ki her şey tepetakla olmuş, her şey senin istediğin gibi gözükse de sonuçlanmamış. Yahut üzerinde bulunduğun, seyrettiğin, güzelce gördüğün şeylerin hepsi Allah katında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 ya yani bunun sorumluluğu çok büyük Allah katında. Ve la tevellayenne maliyeti bin. Yetimin malına da ne yapma. Üstlenme. Onun da hakkı hukuku nizedir. Nice, Yine Ebu Zer Gıfari'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kultu ya Resulullah." Diyor ki Ebu Zer: "Ey Allah'ın Resulü." Dedim ki diyor: "Ey Allah'ın Resulü." "E la Ebuzer Gıfari Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir görev istiyor. Bir yere beni de ata, bir yere beni de gönder. Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e diyor ki Ebu Zer önce biyedhi ala menkibey. Ebu Zer'in omzuna vuruyor. Ebu Zer Gıfari'nin Radıyallahu anh omzuna vuruyor ve diyor ki Ya Abba Adar.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 Halbuki Aleyhisselam diyor ki, ben diyor, kendimi için istedim, senin için de isterim. Sen diyor bunu bırak. Ve innehâ yevmel kıyameti khizyun ve nedâmeh. Diyor ki, yöneticilik, kıyamet günü nedir? Pişmanlıktır. Ve insanın karşısına çıkacak hüsrandır. İlla men مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا Ama kim de bunu hakkıyla alırsa, kendisine getirilip verilirse وَاَدَّ الَّذ۪ي عَلَيْهِ فِيهَا. Ve üzerine düşenleri yaparak görevini eda ederse bunlar hariç, bunlar müstesna nedir yöneticilerin durumu? Pişmanlıktır ve hüsrandır. Yani Ebu Zargı Fari'ye aleyhisselatü vesselam frenliyor. Diyor. Sen diyor atamıyor onu.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 İstikrar ister. İnsanların hayat biçimleri, yaşam biçimleri ne ister? İstikrar ister. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente astagfirullah turbu lehik.